Argunyum, Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür. 95.0 Açık Radyoda Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınındayız. Bu saatin programcısı Selin arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Programı Argunyum, Elvan Çantekin, Yağmur Yıldırım ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız.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 özellikle de hafta sonu gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği toplantıdan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Elvan Cantekin, Yağmur Yıldırım, Argun'yum. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet aslında biz özellikle deprem bölgeleriyle ilgili bilgiler ve deprem bölgelerindeki yapıların durumlarıyla ilgili uzman görüşlerini size aktarmak istiyoruz. Ancak tamamen İstanbul'la ilgili yapılmış olan, hafta sonu yapılmış olan Sayın İmamoğlu'nun davetiyle gerçekleşen e, toplantı hakkında da, toplantıda konuşulanlar hakkında da e, bilgi e, vermemiz gerekecek güncel bir e, haber olduğu için. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi deprem bilim kurulu oluşturdu. Profesör Doktor Naci Görür, Profesör Doktor Haluk Eydoğan... Profesör Tarık Şengül, Okan Tüysüz, Alper İlki, Haluk Özener, Himmet Karaman, Eser Çaktı, Turgut Erdem Ergin, Nasuh Mahruki, Alp Erinç Yeldan, Ejder Yıldırım, Seda Kundak, Kayıhan Pala, Ahmet Cevdet Yalçıner, Alper Ünlü ve Murat Şeker'den oluşan bir e, bilim kurulu oluşturdu bu bilim kurulu kendi içinde birkaç toplantıyı yaptıktan sonra cumartesi günü İstanbul Planlama Ajansı'nda oldukça geniş bir e, toplantı düzenlendi e, deprem çalışma grubu toplantısı adı altında bir toplantı gerçekleşti e, bu toplantının açış konuşmasını Sayın İmamoğlu gerçekleştirdi. Ve İmamoğlu özellikle deprem bölgelerindeki gözlemlerini İstanbul için görüşlerini paylaştı. Hemen arkasından Profesör Doktor Tarık Şengül'ün bir sunumu oldu ve Bura Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bura Gökçe'nin de İstanbul'da bugüne kadar yapılan ve ee, şu anda hala planlama aşamasında olan e, deprem riskinin azaltılmasına ilişkin e, çalışmaları özetledi. E, bilmiyorum arkadaşlar bu çalışmalardan haberdar e, oldunuz mu? Bu e, cumartesi günkü toplantıdan e, bilginiz oldu mu? Ama ben e, özellikle çalışma gruplarının yapmış oldukları toplantılardan hareketle ee, çeşitli uzmanlıklara ilişkin e, nihai sunumlardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle mühendislik boyutu e, başlıklı e, çalışma masasının e, inşaat güçlendirmeye ilişkin tespitlerini aktardı e, mühendislik boyutu ekibi. Kısmi güçlendirmenin önünün açılması tavsiyesinde bulunuyor. İstanbul imar yönetmeliğinde revizyon yapılması ve güçlendirme projelerinin kıstaslarının belirlenmesi gerektiğini. Ulaşım strüktürlerinin güçlendirilmesi, imalatların yani bina imalatlarının denetlenmesi, yapı sağlığı yönetmeliğinin geliştirilmesi, güçlendirmenin ekonomik boyutlarının detaylı ele alınması, yapı kayıt belgesi alınan yapıların taranması Rölevelsi'nin hazırlanması, yönetmelikte kısmi güçlendirmenin önünü açacak bir mevzuat düzenlemesi yapılması, kapsamlı güçlendirme projelerinin mevzuata takılmadan projelendirilmesi, güçlendirme tercih edilmesi durumda vergi teşviki ve benzeri uygulanması, güçlendirme projelerine öncelik verilmesi ve denetiminin yapılması, güçlendirme esasında barınma ihtiyacını karşılayacak çözümler, Model tasarımlar yapılması, risk tespitinde yerelin katkısının önemi ve halkın sürece dahil edilmesi, binalar için periyodik muayene yapılması, güçlendirme çalışmalarına acilen başlanması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından acil yıkılması gerektiği belirlenen binaların yıkılması. İstanbul özelinde deprem riskini azaltacak yapılara kısmi müdahale ile göçmeyi önleyecek bir uygulamanın projelendirilmesi ve bu, bunun iç mevzuatta karşılığının oluşturulması. Evet e, bu e, mühendislik boyutu e, masasında inşaat güçlendirmeye ilişkin yapılmış olan kısa tespitler bunlar. Bunlar kısa bir süre içinde e, raporlar halinde sunulacak sanıyorum bizlerle de, kamuoyuyla da paylaşılır. Belki bu mühendislik boyutu ve inşaat güçlendirme bölümüyle ilgili sizlerin söylemek istediğiniz bazı noktalar olabilir. Hemen ona yer verebiliriz. Elvan, Argun, herhangi bir şeyiniz var mı bu konuda? Söylemek istediğiniz not var mı? Ben şeyi görüyorum. Esasında tabii bu çalışma raporları, çalışma grupları raporları çok kısa sürede hazırlandığı için böyle biraz düzensiz ve şey oluyor, karışık oluyor. Ama güçlendirme konusunda ciddi bir ağırlık verildiği anlaşılıyor burada. ve yalnız biraz kafalar karışık bana mı öyle geldi? Yani 4-5 yerde güçlendirmenin önünün açılması, mevzuatın düzeltilmesi bu konuda e, gerekli düzeltmelerin yapılmasından bahsediliyor. Ondan sonra bir de İstanbul özelinde deprem riskini azaltacak yapılarak kısmiyi bireyle göçme yönecek bir uygulamanın projelendirilmesi. E, bu e, İstanbul özelinde niye? Onu anlamış değilim. E, bir yoksa şeyi mi yanlış anlıyorum. Yani bir e, bu büyük bir proje olarak mı e, değerlendiriliyor? Yoksa e, tasarım anlamında mı? E, o, e, bahsediliyor. Bunu anlamış değilim bu cümleden. Ee, ve iç mevzuatta karşılığının oluşturulması demiş. O, o ne demek? Yani yönetmelikler mi değişecek? Yoksa e, bununla ilgili bir kolaylaştırıcı bir takım e, şeyler e, hani, e, e, yaklaşımlar mı ortaya konacak? E, böyle bir hani ilk okuyuşta bana biraz e, nasıl diyeyim? Net olmayan e, bir takım e, cümleler görüyoruz. E, gibi geldi ee, o anlamda hani tartışmalar sırasında senin dikkatini çeken bir şey oldu mu nedir bir bunu büyük bir proje olarak mı değerlendirmek e, istiyorlar yoksa e, en başa geri dönüp güçlendirme nasıl yapılacağı konusunda ve İstanbul özelinde bir güçlendirme yaklaşımı yani belli kıstaslar Çünkü belirlenmesi e, söz konusu Hani o kıstaslar e, olarak değil kastediyorlar maliyet mi yoksa Teknik olarak yatta e, yapının davranışı açısından bir sınırlama kısnası mı? E, bu, bu konularda senin bilgin var mı? Ya şöyle, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e, bir toplantısı olduğu için yapılan sunumlarda çok e, açık bir şekilde e, bütün e, konuşmaların ve bütün tartışmanın tabii ki son depremden. E, elde edilen bilgiler ve gözlemlerden de hareketle İstanbul için hızlı bir planlama yapma ihtiyacı ortaya konuyor ve bu konuda da tabii ki hemen dikkatini çekti birbiriyle çelişir gibi görünen öneriler de var ama bu ilk atölye çalışması diyelim bunun adına ilk atölye çalışmasının sonuçlarının farklı da olması mümkün değil ancak Türkiye çapında bir projenin büyük projenin unsuru olarak gündeme getirilmedi bunlar. Elbette buradan yararlanarak Türkiye çapında da yürütülecek faaliyetlere bir örnek de teşkil edebilir. Ancak gözlemde çok katıldığım, gözleminde çok katıldığım bir nokta var. Biraz aceleye getirilmiş olan bir toplantıydı. Allah'tan ki, ...bilim kurulu üyeleri... ...daha geniş... ...bilim insanlarının da... ...katıldığı tamamen... ...diğer masalardan ayrı... ...kendi içlerinde görüştüler... ...ve oradan çıkan... ...özellikle bu mühendislik... ...boyutuna ilişkin... ...mimarlık ve şehirciliğe ilişkin... ...bilgiler... ...farklı masalardan... ...çıktığı için... ...daha önemlidir... ...diye düşünüyorum çünkü... Belki vaktimiz olursa daha ilerki e, dakikalarımızda diğer masaların sonuçlarına da e, değineceğim. Ee, orada e, tartışmaların e, çok daha e, birbirinden e, farklı ol e, noktalara gittiğini de e, göreceksiniz diye düşünüyorum bilmiyorum Bir de ee, bir de burada benim hı. beklenti şöyle olabilir de, esasında her binayı bir genel olarak almak yerine esasında işlevleri açısından da e, değerlendirmek ve güçlendirmenin e, Bu anlamda da nasıl yapılacağı konusunda bir takım önerilerin çıkması faydalı olurdu diye düşünüyorum ben. Yani bir kamu binasının, bir hastanenin güçlendirilmesiyle bir işte bir konutu binasının güçlendirilmesi arasında hatta ona güçlendirme için uygulanacak yaklaşım açısından farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Hani okulları nasıl ayrı bir proje içerisinde el aldıysak yani şu anda İstanbul'da işte İsmet bünyesinde yap e, i̇ncelenen hastaneler e, kamu hastaneleri ama özel hastaneler mesela ne olacak ne bileyim e, özel okullar ne olacak bugünlerde çok gündemde olan bir konu. Bunların e, bu güçlendirme çalışmanın içerisinde mesela ayrı bir başlık altında bekle alınmasında yara vardı çünkü aynı güçlendirme kı kıstasını e, buraya uygulamak e, mümkün olmaz diye düşünüyorum. Evet bunları sanıyorum bu grupların çalışma gruplarının detaylı raporlarında bir kısmını bulacağımızı sanıyorum. Tabi her toplantıya katılmak mümkün olmadığı için yapılan konuşmaların detaylarını özellikle mühendislik boyutuyla ilgili detayları bilemiyorum. Ama önümüzdeki dönemde raporlar yayınlandığı zaman sanıyorum üzerinde çok tartışacağız programlar yapmak durumunda kalacağız. Yağmur Yıldırım. Evet e, bilmeyenler için bir daha genel soruyla başlamak istiyorum da deprem bilim kurulunun toplanacağı duyurulmuştu. Şubat sonunda da ilk bununla ilgili duyurunun yapılacağı söylenmişti. Bu toplantı bu oluyor, onu söylemiş evet. olalım. Deprem Bilim Kurulu çeşitli konularda bir seri konuda çalışma grupları oluşturdu. Geçtiğimiz cumartesi günü de bu alınan ilk kararlar daha geniş bir çalışma grubu ile tartışıldı değil mi? Evet, Evet, başta söylediğim gibi aynen böyle oldu. Çünkü ilk açıklamasında İmamoğlu ayın 25'inde ilk raporunu sunacağını belirtmişti bilim kurulunun. o ilk raporun sunulması yerine böyle bir genişletilmiş toplantı yapıldı. Evet, farklı mesleklerden de farklı katılımcılar bahsettiğiniz gibi Florya'da İpa Kampüs'te toplandı ve aslında sınırlı bir gün, bir gün Öğleden sonra boyunca bu ilk e, kararlar tartışıldı. Ki baktığımız zaman da hem kısa hem uzun vadeli gibi kararlar alındığını görüyoruz. Ve bunların da hani e, bölünmediği ve birbiri içine geçtiği de yol haritaları görüyoruz değil mi? Yani neler çıkmış o, detaya girmeden biraz ondan bahseder misiniz? Ya şöyle tabii ki bu ilk e, İmamoğlu'nun Sayın İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalarda daha net ortaya çıktı. Bu açıklamalara YouTube'dan ulaşmak mümkün. Sanıyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunun metnini de bu konuşmanın deşifre metnini de yayınlayacaktır veya yayınlamıştır. Ama mesela enteresan bilgiler var. Daha önce yapılmış olan deprem öncesinde son depremler öncesinde yapılmış olan e, önemli bir çalışmadan bahsetti bizim programlarımızda da dile getirmiş olduğumuz e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 e, ayrı ilçede e, yürütmek üzere planladığı e, çalışmada 117 bin e, binaya daha doğrusu e, bağımsız birime başvurulmuş e, kapıları çalınmış bunlardan sadece 29 bine İzin vermiş içeriye girilip inceleme araştırma yapılmasına. Fakat dedi şimdi dedi yüz bin başvuruyla karşı karşıyayız dedi. Ben de bu yüz bin başvuru nasıl değerlendireceklerini çok merak ettiğim için ne yapacaklar yani inşaat mühendisleri odasıyla, mimarlar odasıyla ortak bir çalışma mı yürütecekler evet hem onu yapacaklarını ifade ettiler bunlar toplantı dışı yapılan konuşmalardan bahsediyorum aynı zamanda çok kısa bir şeyle, eğitimle oldukça geniş bir ekibin seferber edileceğini burada da çok nitelik aranmayacağı gibi bir ee, izlenimim oldu sorduğum birkaç e, sorudan sonra yani bu, bu kısımları biraz tabii ki e, fazla iddialı geliyor bana çünkü e, diğer bölümlere de girdiğimiz zaman göreceksiniz bunların hepsini birden e, 24 yılda gerçekleştirmemiş olan bir İstanbul'un veya Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bunu nasıl başarabileceği e, de e, ciddi bir soru olarak önümüzde duruyor sadece o ve sadece 100 bin bağımsız birimin kontrol edilmesinin bile planlanması devasa bir olay, fiilen bu projenin uygulanması gerçekleşmesi daha da büyük bir olay. Evet. Evet, evet. Bir yandan da daha uzun erimli kararlar da olduğunu baktığımızda görüyoruz. Bunun da İBB'nin vizyon 2050 strateji belgesiyle de aslında uyumlu bir şekilde önerildiğini görüyoruz. Bir yandan da acil olarak yapılması gerekenler önerilmiş. Bahsettiğiniz gibi 100 bin kişiye e, haneye yakın başvuru almışlar hızlı tarama için. Fakat mevcut kentsel dönüşüm işleyişine baktığımız zaman bu bir kentsel dönüşümden ziyade yapı bazında dönüşüm olduğu için nasıl bütün kenti güçlendirecek, deprem dirençli hale getirecek uygulamalar olabilir? Onunla da ilgili kararlar alındığını mesela görüyoruz. Hani Hem nokta atışı daha... Hani hızlı önlem alınabilecek çalışmalar hem de daha uzun elimli çalışmalar görüyoruz. Örneğin işte e, yapıların ve yapı adalarının güçlendirilirken mahallelerin rezerv alanlarına insanların taşınması, boş konut stoklarının değerlendirilmesi ve yeni yapılacak alanlarda farklı ihtiyaçlara cevap veren hatta kira e, kotası belirlenmiş. Farklı yaşam üniteleri, barınma üniteleri konması gibi de daha geniş çaplı diyelim öneriler de var değil mi? Evet yani şöyle bunların karar diye adlandırmak sanırım bu aşamada yanlış olur çünkü sonuçta Elvan'ın da belirttiği gibi birbirinden farklı bir, hatta birbiriyle çelişen önerilerle de karşı karşıyayız ama bunun bir müzakere süreci olduğunu düşünmek sanıyorum daha doğru olur bir de yani bir araya gelmesi ve ortak bir fikirde mutabakata varması güç olabilecek durumlarla da karşı karşıya kalacağımdan açıkçası endişe ederim önümüzdeki dönemde. Bir de bu organizasyonda hani özellikle akut dönemde olduğumuz için zaten hani ya Sayın İmamoğlu'nun belediye Başkanı oluşunun üzerinden de 3 yıl geçti Dep deprem seferberliği daha ilk gününde ilan etmişti ama e, bir türlü o seferberliğin uygulamasını tam olarak göremedik e, şimdi şu anda e, yani depremin getirdiği sıcak ortamda bunun toplantı düzenleniyor ve yeniden bir hani e, o enerjiyi kullanmak istiyor Anladığım kadarıyla ama e, ya bu şekilde bir e, düzenleme yerine Belki de Yavru da söylediği gibi kısa vadede, orta vadede, uzun vadede yapılacaklar. Hazırlık ve risk azaltma anlamında yapılacaklar falan gibi böyle biraz daha bunu şey yaparak nasıl diyeyim segmentlere ayırarak değerlendirme yapılsaydı ve insanlar o çerçeve içerisinde düşüncelerini ortaya koysalardı belki daha somut ve hani uygulanabilir bazı öneriler gelebilirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Evet yani ben aslında bir başka türlü yanıt vermek istiyorum. Bu toplantılarda yapılan tartışmalar, hemen hemen bütün çalışma gruplarının yürüttüğü tartışmalar ve nihai Sunumlara yansıyan biraz önce işte mühendislikle ilgili güçlendirme kısmını aktardım. Bütün bunlar aslında 99'dan bu yana yapılmış olan birçok araştırmanın ve çalışmanın ee, tekrarı birçok raporun tekrarı niteliğinde yani her şeyi bir tarafa bırakalım İstanbul için deprem master planını dört büyük üniversitemiz tarafından hazırlanmış olan e, raporu tozlu raflardan indirsek e, bu önerilerin tamamının hem İstanbul hem de Türkiye için çok net ifade edildiğini göreceğiz. Nitekim daha sonra gerçekleşen Deprem Şurası'nda çok daha detaylı ve daha da Türkiye çapında bir öneriler demetiyle kamuoyuna sunulduğunu biliyoruz. O nedenle şimdi biraz sanıyorum senin bahsettiğin biraz da böyle hedefi daraltarak ilerlememizin çok sağlıklı bir yaklaşım olacağını ben de düşünüyorum. Ve mesela önümüzde yine yapılan bazı konuşmalardan çıkarttığım kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi kendi önüne iki yıllık bir süre koyuyor. Yani bu iki yıllık süre içinde e, tespit edilmiş olan binaların bir kısmının e, yıkılması, e, bunların yeniden yapılmasının projelendirilmesi konusunda e, bir e, iki yıllık e, süreç planlıyorlar gibi anlıyorum e, yapılan konuşmalardan hareketle. Evet, senin söylediğin gibi hakikaten bu İstanbul Deprem Master Planı'nı açıp okusak da orada çok daha sistematik olarak bu e, önerilerin önemli bölümün hatta daha fazlasını belki de e, görmek mümkün. E, yani bu, bu tür toplantılara itirazımız yok. Bu tür toplantılara çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ancak e, vakit bu toplantıları için çok... E, hani. Hani gerekli mi bilemiyorum yani yapılmış bir şeyler varken onları kullanmamak yerine yeniden sil baştan e, şimdi bu sonuçlar buraya çıktı bunun bir öz, e, raporu çıkacak bunun üzerine bir takım belki e, işte planlama çalışmaları yapılacak filan neyse bir süreç işletilmeye başlanacak oysa orada zaten var bunların çoğu e, hakikaten e, biraz patenaj yapıyoruz gibi geldi evet yani e, şu şu e... Dar, dar toplantılarda uygulamaya ilişkin konuların çünkü bilim insanlarının neredeyse tamamı hatta genç bilim insanları dahi geçmişte neler yapıldığını, nelerin tespit edildiğini, nelerin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar. O nedenle bu geçmişte belirlenmiş konuları yeni baştan yeni baştan gündeme getirmek yerine uygulamaya yönelik toplantıların hızlı bir şekilde gerçekleştirilip uygulamada mutabakatların sağlanmasının çok daha önemli bir Önemli ve acil bir görev olduğunu düşünüyorum. Tabii şunu da e, görmek gerekiyor. Aynı zamanda e, bir yandan da e, 2024 yılında yerel seçimler var. Yani e, bugün yapılacak her şey aynı zamanda 2024 yılına da transfer edilebilecek e, konular olmalı diye düşünülüyor olabilir Biraz lastikli bir cümle kurdum ama sanıyorum dinleyicilerimiz ne demek istediğimi anlamışlardır. Hı hı. Evet, bunun yanı sıra da buradaki bazı önerilere baktığımızda yalnız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içinde olmayacak da öneriler de var. Yani belki bunların da biraz ayrıştırılması daha bizim için net bir yol haritası olabilir. De. Hem e, yerel yönetimlerin, ilçe belediyelerinin hem e, merkezi yönetimin de işbirliğinde kim zaman mevzuat değişiklikleriyle vesaire yapılması gereken de kararlar e, öneriler diyelim, öneriler görüyoruz. Yani iki sene içinde yapılabilecek önerileri hani böyle de bir ayrı olarak görmek belki daha net bir Yolları önümüze koyabilir, değil mi Gürhan Bey? Evet, bence de, bence de. Yani e, bu bu noktalarda derinleştirilecek çalışmalara e, çok ihtiyaç olduğu konusundayım. Yani e, çok sözle, lafla, yazıyla, raporla e, uğraşmadan e, işte mesela e, Elvan'ın en başta belirtmiş olduğu güçlendirme konusu. Bu zaten e, ciddi e, tartışmalar taşıyan bir konu. Özellikle deprem mühendislerinin bu konuda oldukça farklı fikirleri de var ama bunu hızla aydınlığa kavuşturup ayrıca güçlendirme de öyle basit bir iş değil, basit bir mühendislik çalışması da değil, bunlara ilişkin... Ee, yeterli insan kaynağımızın olup olmadığı bir başka soru olmakla birlikte önümüzdeki dönemde hızla yapılabilecek güçlendirmelere ilişkin e, bir e, kılavuzun mutlaka hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Burada şeyi kastetmiyorum. En son 2018 deprem yönetmeliğinde güçlendirmeye ilişkin de oldukça kapsamlı bir bölüm var. Konunun teknik tarafından çok hızla alınabilecek. Ee, önlemler ve bu konuda kamuoyunu da ikna edecek İstanbulluları ve Türkiye'de e, deprem riskiyle karşı karşıya olan e, lokasyonlarda yaşayan insanları ikna edecek ve harekete geçirecek bir e, yaklaşımın e, karşılığı olan kılavuzları kastediyorum. Burada, ya, ya, evet. Çok önemli bir konuya temas etti bu arada. Şey burada doğrudan merkezi hükümeti ilgilendiren bir birçok öneri var esasında önerilerin yarısından fazlası doğrudan Ankara'da mecliste gerek mecliste gerekse de şehir, Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı'nın alması gereken tedbirler ve de şey onların bir takım uygulamalarına işaret ediyor. Peki bu toplantıda. O konuda bir katılım var mıydı? Yani Çevre Şehircilik Vekti'nde Eşkiliği Bakanlığı'ndan olsun, Ankara'da siyasi partilerden olsun, hükümetin diğer kanatlarından olsun, AFAD'dan olsun en basitinden. E şöyle, evet. Benim de toplantılar sırasında çok merak ettiğim bir konuydu bu. Hem İstanbul Şehircilik Bakanlığı biriminin davet edildiğini, AFAD'ın davet edildiğini, ve Ankara'dan merkezden de davetler olduğunu öğrendim. Fakat sadece bir afat yetkilisinin katıldığını öğrendim. Yetki seviyesini de öğrenmem mümkün olmadı. Ancak özellikle sizlerin üzerinde durduğunuz bu Merkezi hükümetin gerçekleştirmesi gerekenlere ilişkin e, konu benim görüştüğüm bilim insanlarının neredeyse tamamının birbirinden farklı e, dakikalarda saatlerde yaptığım görüşmeler bunlar bunların hepsi. E, Özellikle e, iyi biz burada konuşuyoruz ediyoruz da bakalım şey ne yapacak Ankara e, ne yapacak Ank Ankara'nın bu konuda herhangi bir e, ilerleme e, sağlayabileceğini düşünmüyoruz dediler. Şimdi küçük bir ara verelim bir müzik parçası dinleyelim ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam ederiz. Açık Radyo'dayız. 95.0 Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız. Evet hafta sonu cumartesi günü gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir büyük toplantısından bahsediyoruz bu programda. Deprem Çalışma Grubu toplantısı çeşitli masalarda yani başlangıçta üç ayrı sunumdan sonra çeşitli masalarda tartışılan... Ee, konulara devam ediyoruz. İlk olarak e, mühendislik boyutu üzerinde durduk. İnşaat güçlendirme bölümü üzerinde durduk. Mühendislik boyutu aslında iki farklı e, alanda daha yürütüldü. E, jeoloji ve deprem mühendisliği e, bölümü ve çevre. E, onlara vaktimiz kaldığı takdirde e, değineceğiz, gireceğiz. Ekonomi boyutu. Ekonomi boyutunda e, ana Başlıklar olarak deprem sigortalarındaki teminat limitlerinin e, yükseltilmesi, bankalar tarafından güçlendirme kredisi verilmesi, e, İstanbul'da istihdam yaratan iş kollarının farklı illere dağıtılması yani bu nüfus hareketinin de e, sağlanması İstanbul nüfusunun azaltılması ile ilgili bir öneri olarak geldi. Sanayi yapılarının acilen deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi 2018 deprem yönetmeliğinden bahsediliyor. İstanbul'da afet sorumsuz üretimi sürdürebilmek için sanayi bölgelerinin yanında prefabrik işçi lojmanlarının planlanması, deprem vergisinin bütçe dışı fon olarak değerlendirilmesi, İstanbul Atatürk Hava Limanı acil müdahale için etkin e, hale e, getirilmeli ve açık bırakılmalı. Bunun dışında da bazı öneriler var ama e, bu ekonomi boyutu konusunda e, sizler de benim çektiğim fotoğraflardan hareketle e, şey görüyorsunuz sunumun slaytlarını görüyorsunuz. Evet bu konuda söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Öncelikle bu... esasında ekonomi bölümünde belirtilen şeylerin çok büyük bir bölümü bizim iş sürekli dediğimiz son derece evrensel kuralları belli, uygulaması belli, hazırlıkları belli olan bir sürecin hayata geçirilmesini öngörüyor. Yani oturup bunları teker teker belirlemek yerine bütün kuruluşlarda İş sürekli planlarının yapılması ve e, bunların e, işte e, uygulanır halde tutulması gibi bir e, zorunluluk. zaten getirilmeli. E, bu e, bence e, bu ekonomi boyutu başlığı altındaki yaklaşık 10 küsür e, maddenin zaten 7-8 tanesini kapsayan bir olay. E, yani e, bu e, çok birinci öncelikle yapılması gereken bir şey. Bu da e, şeyin e, yani iş sahiplerinin ufak küçük ve, ve orta boy işletmelerin e, bu konuda bilgilendirmeleri, eğitilmeleriyle mümkün olacak bir şey, çok kısa sürede yapılabilecek bir şey, e, bence hani hemen harekete geçirilebilecek bir e, durum. E, yani onun dışındakiler e, genelde zaten işte sigorta ve e, kredi e, bir şeyin e, faaliyetlerin finansmanı ile ilgili konular e, yani de gene demin söylediğimiz söyleyeceğiz e, 2004 İstanbul deprem master planından bu yana yeni bir öneri buraya pek gelmemiş bir e, şey var bu deprem vergisi e, olayı var yeni o çünkü o zamanlarda deprem vergisi yeni alınmaya başlamıştı e, başka alanlara harcandığı e, bilgisi yoktu ki insan, bizlerde bir de o eklermiş gibi geliyor benim gözlemim bu. Evet aslında deprem vergisi meselesi de yani şeyden beri 99'dan beri çok tartışılan son depremlerden sonra da üzerine makaleler yazılan bir konu durumunda. Bu arada ben iki yazıya atıfta bulunmak istiyorum. Dinleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Birisi bu arama kurtarma çalışmalarında çevirmen olarak çalışan Zeynep Alpar'ın bir artı bir Ekspres dergisinde yayınlanan Ses Vere Vere Bekleyerek Öldüler Söyleşisi. söyleşi Siren İdemen gerçekleştirdi Ekspres dergisinde 24 Şubat günü yayınlandı. Son derece önemli, oldukça uzun fakat e, çok ciddi bir tanıklığı işte o. İlk iki gün öyle mi oldu böyle mi oldu i̇lk, ilk üç günde neler yapıldı neler yapılmadı konusuna da en azından arama kurtarma gruplarının faaliyetlerinin ne kadar kolaylaştırıldığına veya zorlaştırıldığına ilişkin hakikaten son derece enteresan ve önemli bir tanıklık diye düşünüyorum. Ses verevere vere bekleyerek öldüler. Bir artı bir Express dergisi, 24 Şubat 2023 tarihli. İkincisi de Haluk Levent Medyascop'ta yazdı. Türkiye'de afet yönetiminin değişen kurumsal yapısı üzerine ve Kızılay. Türkiye'de AFET yönetiminin değişen kurumsal yapısı ve Kızılay. Bu yazıda 26 Şubat 2023 Pazar günü yani dün Medyascope'da yayınlandı. Bu yazı da aynı zamanda bizim 2019 yılında Kızılay üzerine Murat Cano ile yapmış olduğumuz programda da bir atıf var. Bunu da dinleyicilerimizin okumasını öneriyoruz. Evet, buradan... İsterseniz yönetsel ve hukuki boyuta geçelim. En önemli başlıklardan birisi de buydu toplantıda. Onu da kısaca e, özetleyelim, özetleyerek e, ilerleyeceğim. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çatı konumunu koruduğu, yerel örgütlenmeleri güçlü kılacak ve ilçe belediyeleriyle ile işbirliğinde yürütecek ve ilçe belediyeleri aktif aktörler olarak ön plana çıkaran sistematik bir, Model geliştirilmesi, bu modelin sadece koordinasyon değil müdahale aşamasında da yapılandırılması. Şimdi bu madde bile tabii ki merkezi iktidarın izin verdiği ölçüde veyahutta yasalarda yaptığı yapacağı değişikliklerle gerçekleşebilir diye düşünüyorum ikincisi semt konseylerinin de dahil olacağı semt temelli bir örgütlenme modelinin oluşturulması bu birçok çalışma grubunda üzerinde çok durulan çok tartışılan bir konu oldu Biz, bizim de üzerinde durduğumuz bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bina yenileme dönemi için rezerv alanlar belirlemesi, dış belediyelerle kardeş belediyecilik uygulamasının başlanması, APT ilişkin çatı kanun ve yerel yönetim reformu yapılması, ilçe belediyelerinin teknik birimlerinde güçlendirme odaklı eğitim çalışmalarının düzenlenmesi, ilçe ilçe öncelik planlarının oluşturulması ve kart arttırımı veya imar artışına dayalı uygulamaların terk edilmesi, her imar değişikliğinde afet riski analizi istenmesi, afet akademisi ve mecliste afet komisyonu kurulması, ulusal afet kurumunun özel bir kurumsal yapıya sahip olması, uluslararası sivil toplum ile işbirliğinin arttırılması ve STK'ların güçlendirilmesi, dönüşüm süreçlerinde vatandaş ve müteahhitlerin arasında destek ve iletişim mekanizmalarının oluşturulması. Evet. Buyurun arkadaşlar. Görüşlerinize sundum bunu. Elvan, karşı olduğum bir öneri yok herhalde. Yok, şey, bilgisayarımla bir sorunum oldu da o yüzden. Yani bu önerilerin gene bir çoğunluğu merkezi hükümeti bağlayan, onun inisiyatifini gerektiren bir öneriler. Bazıları yani yerelde yapılabilecek şekilde ama gene de bilemiyorum. Türkiye'deki şu andaki imarla ilgili onlar da özellikle Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilerinin son derece fazla olması nedeniyle de gene Ankara'ya bağlı olarak yapılabilecek bir takım şeyler diye düşünüyorum. Yani AFET esasında tamamıyla bir yönetim konusunda konusu yani e, doğru yönetişim afet mücadelenin temel unsurlarından bir tanesi e, bu anlamda e, hani e, Türkiye'de şu anda yaşanan bir takım sorunlar var bu e, temel yaklaşımda bir e, problem var bunu hep konuşuyoruz işte afadın e, oluşumu afadın e, süreç içerisindeki değişimi nedeniyle bir koordinasyon örgütte olma niteliğini kaybederek bir uygulamacı kuruluş haline dönüşmesinin getirdiği problemler, afet yönetiminin merkezden yürütülüyor olması, afet yönetimi deyince bir daha hatırlatalım, biz müdahaleyi sadece kastetmiyoruz, bir bütünleşik afet yönetiminden bahsediyoruz, yani afet risklerinin hazırlama şey azaltılması, afete hazırlık, afete müdahale ve afet sonrası iyileşme süreçlerini bütün hepsini kapsayan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden bunun merkezi olarak yapılmasında çok ciddi problemler olduğunu hep söyledik. AFET de, yönetiminin yerelleşmesi gerektiğini, merkezden bir koordinasyon söz konusu olacağını ama uygulamanın yerelden yapılması gerektiğini ve geniş bir katılımla yapılması gerektiğini söylüyoruz. Burada da bir takım önerileri, bu yolda önerileri görüyorum. Öncelikle ama yani e, temel yaklaşım değişmediği müddetçe Ankara'da e, her şeyi bir elden tek merkezden yaparız anlayışı değişmedikçe İstanbul'da da çok fazla yapılacak bir şey e, yok. E, mesela bir öneri var sen atladın onu AKOM'un ilçelere yayılarak sivil savunma ile birleşerek icracı olması ve iletişim merkezine kurulması. Herhalde burada sivil savunma dediği AFAD e, olsa gerek AFAD araba kurtarma ekipleriyle birlikte müdahale ekipleriyle birlikte. E, bu yani e, ne yazık ki il düzeyinde bile mümkün olmazken e, ilçe düzeyinde nasıl e, mümkün olur e, e, e, tahvil etmek bile zor. Buna benzer e, başka örnekleri de e, gerek bu öneriler listesinde e, görmek mümkün. E, dediğim gibi yani genelde yapılacak bir takım şeyler var e, ama e, merkezi e, hükümete dayalı olarak e, düzeltilmesi gereken bir takım şeyler var. Bunun ayırt edilerek bu acil durumda e, çalışmaların yürütülmesinde belki de fayda var. Ve daha En azından kısa sürede daha somut sonuçlar elde etme şansımız olur eğer böyle yaparsak. Evet, ee, burada e, önemli noktalardan bir tanesi e, şeyleri... Önerileri okurken de belirtmiştim. Mahalle bazlı örgütlenmeler, semt bazlı örgütlenmeler konusunda hemen hemen bütün masalarda ciddi bir tartışma oldu. Bunu da masa toplantılarının sonunda masalardan görüştüğüm arkadaşlardan öğrendim. Çünkü herkes bu işin özellikle İstanbul'da depreminde e, mahalle bazlı örgütlenmeler olmadığı takdirde e, çok ciddi e, sorunların e, büyüyeceği konusunda mutabık e, ve e, bu nedenle e, özellikle e, telsiz eğitimlerinin e, mahalle afet günlerin ile birlikte gerçekleştirilecek eğitimlerin ee, ve e, müdahale konusunda e, basit e, sağlık e, önlemlerinin eğitimine ilişkin konu ayrı ayrı gündeme getirildi. Şey çok tartışıldı, özellikle benim de içinde e, bulunduğum e, toplumsal e, e, toplumsal e, boyut e, toplantılarında e, çok konuşuldu. Mevcut uh, durumu iyi örneklerle destekleyecek uh, bir yaklaşıma çok ihtiyaç olduğu uh, İstanbul'da ve diğer deprem riski taşıyan uh, illerde uh, deprem konusunda hem özendirici hem de uh, iyi örneklerin yayılabileceği uh, tanıtımların ve uh, çalışmaların uh, önemi uh, vurgulandı. Evet yani bu yeni binaların yıkıldığına yönelik toplum algısının düzeltilmesi diye de bir bölüm var senin belirttiğin bölümün dışında. Ama yeni binalarda yıkılıyor yani <gülüyor> bu bir toplum algısı olmaktan çok bunu herhalde deprem yönetmeliklerine uygun yapılarda can kaybının olamayacağı, gibi bir şeyle, tanıtımla gerçekleştirmek daha olur, daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet, belki Yağmur Yıldırım'ın söyleyecekleri var. Süremizde kısıtlı ve beş başlık daha var. Belki öyle mi ilerlesek? İlerleyebiliriz, evet. Hemen hızlı hızlı devam edelim. Şu yüzden... Şunu eklemek için aslında bunu önerdim. Yani bu yönetim ve hukuki boyuttaki maddelere dahi baktığımızda diğer konularda çok örtüşen, birbiri içine de geçen konular görüyoruz. Var. Yani bunların bazıları lojistikle ilgili, bazıları çevreyle ilgili, mühendislik boyutunun güçlendirmesiyle ilgili, mimari ve planlamayla ilgili. Hani bunların her birini bilmiyorum, bir kısmı çok uzun elimli çalışmalar, bir kısmı dediğiniz gibi merkezi yönetimle işbirliğinde alınması gereken, adımlar olacaktır yani hepsi birbirini kapsıyor işte bu yöne hukuki boyutta mesela mahalle örgütlenmelerinden bahsedildi planlamayla ilgili mimariyle ilgili olan önerilerde de mesela bununla ilgili örtüşen kararlar olduğunu görüyoruz değil mi? Evet doğru ee, şöyle o zaman hemen bir birisinde e, mahalle birisinde set diye demişler yalnız öyle bir ayrım var evet evet, evet yani evet. işte o çok tartışıldı yani şeyin mahallenin ölçeği ne olacaktır diye ben kendi katıldığım e, masada da ifade ettim. Yani bu konuda e, son derece enteresan örnekler var. Mesela Sahra-i Cedid e, Muhtarı 50 bin kişilik bir e, mahalle olmasına rağmen e, çok ciddi bir örgütlenme gerçekleştirmişti. 99 sonrası dönemde ve e, hemen hemen e, bütün e, mahalleye e, ulaşabilecek bir e, iletişim ağını... Kurgulamış ve uyguluyor idi. O nedenle her bir şeye özel, her bir mahalleye özel bir çözüm geliştirmek çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Sokak bazı dahi olabilir. Bazı şeylerde mahallelerde insanlar son derece örgütlü. Zaten kendi aralarında gruplar oluşturmuş. Ve onun etkisini son depremlerde de harekete geçen e, sivil toplumun e, ne kadar e, önemli işler yapabileceğini, becerebileceğini de e, gördüğümüz için e, çok rahatlıkla e, önerilebilir ve geliştirilebilir. Hemen ben buradan toplumsal boyuta geçiyorum son beş dakikamızda. Ee, nüfusun azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi diye bir başlık var. Ne kadar geçerlidir bilemiyorum ama tersine göç için güvenli illerdeki geçim kaynakları ve üretimin, e, üretimlerin desteklenmesi, kişi ve sivil toplumlara afet yönetimi anında inisiyatif e, verecek bir sistemin, e, kurulması gene e, bol miktarda eğitimler konuşuldu tartışıldı falan onların üzerinde çok durmuyorum deprem konteynerlarının açık alanda bulunması bunu e, Elvan e, çok iyi bilir çünkü e, Mahalle Afet e, Gönüllüleri Vakfı e, İsviçre'nin desteğiyle İstanbul'un birçok e, ilçesinde e, depremde kullanılacak malzemelerin bulunduğu. ...konteynörler koydu. Sonradan da kaymakamlardan bu konteynerların anahtarlarını almak büyük problem oldu. Şu anda da o konteynerlara ne olduğunu da açıkçası bilmiyorum. Bir kısmı çalındı, kilitleri kırıldı falan. Bunu da ayrı bir programda ele alırız. Bilgilendirme panolarında afet bilgilendirmelerinin düzenli yapılarak... ...akılda kalıcılığın sağlanması... Önleyici faaliyetleri tarif eden raporların eylem planlarına dönüştürülmesi, afet antlarında gıda alanındaki büyük firmaların kaynaklarının yardım çalışmalarında kullanılması için önden işbirliği yapılması, kira fiyatlarının düşmesi için stratejilerin oluşturulması, medya kuruluşlarında bilim editörlerinin bulundurulması, afet anında yardımların dağılması için ihtiyaç haritası ve benzeri ortak, ...altlıkların ve sistemin hazırlanması toplumsal boyutta da e, esas itibariyle e, çıktılar bunlar oldu. E, buradan hemen mimari ve şehircilik boyutu ile lojistiği de özettiğim son üç dakikamızda boş bina stokunun tespiti güvenli olan stokun kullanılması... ...bu stokun kullanımında alternatifli ödeme yolları tanımlayarak sürecin hızlandırılması... Acil ulaşım alanlarının hizmet dışı kalmayacak şekilde seçilmesi, acil ulaşım yolu olarak belirlenen bölgelerin yapı risk tespiti yapılması, tehlikeli madde ile yerleşim alanlarının ayrılması, sürece mimari tasarım katkısı, deprem üzerinde açık veri setleri hazırlanması ve paylaşılması, mesleki sorumluluk sigortasının uygulanması, yeni yapılaşmalarda çalışmalarda yüzde yirmi karşılık konut üretilmesi ve farklı grupların bir arada bulunabilmesi, afetten sonra hızlı hızlı kurulabilecek okul alanları'nın e, alanlarının çalışılması ve belirlenmesi, buradan toplanma alanlarına ilişkin olarak e, çıktılara bakarsak. <gülüyor> Mahalle ölçeğinde toplanma alanlarının mevcut açık alanların büyütülmesi, arttırılması, e, toplanma, toplanma alanlarında hızlı kurulabilecek tasarımların geliştirilmesi... ...ama tabi bu toplanma alanları konusunda önemli noktalardan birisi de e, bunlar e, açık havada olduğu takdirde kışın ortasında deprem bölgelerinde karşılaştığımız durumla e, karşılaşacağımızın da göz önünde bulundurulması... ...gerekiyor diye düşünüyorum. AVM ve kabuğu binalarının geçici barınma haline getirilmesi için özel mülkiyete konu olan alanların yasal bir şekilde kullanılmasının da düşünülmesi. Son olarak sağlık boyutu son bir dakika içinde de onu belirteyim İstanbul Sağlık Eylem Planı'nın yeni deneyimler kapsamında güncellenmesi, sağlık hizmetinin şehir içinde ve şehir dışında nasıl verileceğinin kurgulanması, sahra hastaneleri, maske, çadır, eczacı malzemelerinin depolanması Yapı güvenliği ve insan gücüne dayanan İstanbul sağlık ve risk kartasının oluşturulması diye devam eden bazı e, öneriler. E, bunlara diğer programlarımızda duracağımız için e, ben hemen, Yarın ve çarşamba günü yapacağımız programların konukları hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yarın yine 12'de birlikte olacağız ve Eczacılar Odası İstanbul Şube Başkanı Pınar Hanım konuğumuz olacak. Çarşamba günü 15.30'da yani altın saatlerin klasik saatinde ise... Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuğumuz olacak. Bir saat boyunca Türk Tabipleri Birliği'nin Türkiye çapında yürütmekte olduğu çalışmaları ele alacağız. Evet bu arada son bilgi geldi şimdi önüme. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hasarlı binaların çöktüğü belirtildi. Afat verilerine göre bu bilgileri alıyoruz. 12.04'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş Malatya'nın Yeşil Yurt ilçesinde. Evet. Ee, öte yandan Kandilli Yeşil Yurt Merkezi depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyuruyor ve derinliğini de 5 kilometre olarak açıklıyor. Ee, gene İHA'da depremde hasarlı bazı. ...binaların çöktüğünü belirtiyor. APAT'tan yapılan açıklamada... ...Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde... ...meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki... ...deprem sonrasında... ...ekiplerimiz teyakkuz halindedir... ...saha tarımat çalışmaları devam etmektedir... ...diyor. Ee, ve e, Habertürk yayınına katılan... ...Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı... ...Mehmet da ...bazı binaların yıkıldığını... ...ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini... E, ...belirtiyor... Ee, bu arada depremin rantını kimler yiyecek? İşte AKP'ye yakın o şirketler Kalyon Kuzu Grup optimal 85 bin konut yapacak. Depremin rantını kimler yiyecek? Yine bir soru. İşte AKP'ye yakın o şirketler diye e, Kalyon Kuzu Grup optimalin e, 85 bin konut yapacağına ilişkin bilgiyi de sizinle paylaşıyorum. Evet, e, yarın tekrar saat 12'de görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.